Şem Suresi Necm 46 Kur'an'ı ve onun yaydığı sosyal aydınlığı, Kur'an'ı izleyen elçi ve müminleri, Kur'an ışığıyla aydınlanan toplumları, Kur'an ışığından yoksun kalan toplumları, bilginleri ve bilginleri yücelten bilgileri, kara cahilleri ve kara cahilleri bu hale getiren ilke ve anlayışları, Benliğini bulmuş kimseleri ve benlik bulduran etmenleri ki o ona taşkınlık yapma ve kendini koruma içgüdülerini, günah işleme ve Allah'ın koruması altında olma yeteneklerini ilham etti. Kanıt gösteririm ki benliğini arındıran gerçekten kurtulmuştur. Onu bilerek reddeden de kesinlikle zarara uğramıştır. Semut azgınlığı sebebiyle yalanladı. Ahirette en mutsuz olacak olanları, liderleri görevi kabul edip gittiği zaman Allah'ın elçisi onlara demişti ki, Allah'ın devesine önem verin ve onun su içmesini, yaşamasını sağlayın. Fakat onlar onu yalanladılar. Bunun sonucundan korkmayarak da Allah'ın devesini, inciklerini kesip öldürdüler. Rableri de günahları dolayısıyla onları yerle bir verdi.